الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى أنه وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل الأخذة من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا Evet, tefsir dersimizden devam ediyoruz. En son şu ayette kalmıştık. Estaizu billah ve esta'inu bis sabri ve salâ ve inneha lekebîratun illa alal khâşi'in. Bu ayette Allah-u namaz ile ve sabır ile Allah'tan yardım istememizi emrediyor. Sıkıntılı bir Durum yaşandığı zaman, Müslüman daraldığı zaman, sıkıntı çekmeye başladığı zaman Allah-u Teala'nın tavsiyesidir müminlere. Ne yapacak? Sabır gösterecek ve namaz kılacak, bol bol namaz kılacak, ibadet edecek. Bu konuda Huzeyfe İbnül Yemen diyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olumsuz bir haber gelince ve bir şeye sıkılınca ve daralınca hemen kalkar namaz kılardı diyor. Aleyhisselatü Senem'in sünneti demek ki daraldığı zaman, sıkıldığı zaman zor bir an yaşadığı zaman hemen Allah'a yönelirmiş. Namaza dururmuş. Çünkü neden namaza yöneliyor kişi? Çünkü anahtarlar Allah'ın elindedir. Kalpler Allah'ın elindedir. Bütün bu kainata hakim olan, her şeyi eğirip çeviren Yüce Allah'tır Celle Celaluhu. Bütün kudret onda toplanır. Bütün kuvvet, bütün güç La houla, ve la kuvvete illa billah dediğimiz zaman Bütün güç, bütün kuvvet, bütün kudret Allah'ın elindedir. Yüce Allah'ındır. Dolayısıyla kainatın Rabbi olduğu için O'na yöneliriz. Ya Rabbi sen kadirsin, sen yücesin. Sen kun dedin mi, ol dedin mi hemen oluverir. Feyekun, hemen oluverir. Bütün kalpler senin iki parmağın arasındadır. İstediğin gibi evirip çeviresin en de buiten te tasarruf etmen hakkı sadece senindir. Dolayısıyla bu zorluge, bu sıkınte ancak sen giderisin diye namazla işte Allah'tan yardım istemek lazım. Bir de sabır göstermek lazım. Çünkü sabırın sonu nedir? Selamettir. Ve Allah-u Teala o sabra karşı hem dünyada ona mükafat olarak o sıkıntısını gederir, hem de ahirette ona bol bol mükafat verir. Yine rivayetlerde Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Yine ediyor, Ahzab günü diyor. Ahzab demek hiziplerin toplandığı. Yani Hendek Savaşı'nda müşrikler değişik değişik kabilelerle toplanmış Müslümanlara saldırmışlardı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi korumak için hendekler kazıttırmıştı. Medine'nin bir tarafı tamamıyla hendeklerle hendekler kazılmış böylece korunmaya alınmıştı. Ve çok zor anlar yaşadılar Müslümanlar. Çünkü Hedeğin hassas, zayıf olduğu yönleri vardı. Müşrikler çok kalabalıktı, on bin kişi kadar. Ve herhangi bir yerden sızıp içeri girecek olsalar, Müslümanlar için çok kötü olacaktı. Aynı şekilde, aynı zamanda daha da kötü olan taraf, geri tarafta Yahudilerin var olması, yani Müslümanların sırt taraflarında, arka taraflarında Yahudi kabilelerin var olması ve onların da saldırıma ihtimalinin olması. O zamana kadar, Hendek Savaşı'na kadar Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle anlaşma halindeler. Düşman saldıracak olursa beraber müdafaa edeceğiz. Fakat bu sözlerini bırakıyorlar Yahudiler. Bir de üstelik bu anlaşmayı bozuyorlar ve her an saldırabiller gibi durum oluşunca de efendimiz en de ve sellem de mensen die birkaç sahabeyi gönderir, sahabi bakın diyor, de durumunu kontrol de buurt bozmuşlar de bozmamışlar mı? de bozmuşlarsa gelip de açıktan söylemeyin de Onlar van de saldıracaklar diye. de buurt moralleri de korku girebilir, de geçirirler, van düşer. de Onun için böyle bir haberi sakın haber vermeyin diyor. Hazreti Ali gittiği zaman Yahudilerle görüşüyor, bakıyor bunlar öfkeli, bağırıp çağırıyorlar, küfür ediyorlar, sövüyorlar. Çok kötü vaziyetteler ve anlaşmayı bozduklarını görüyor. Geri döndüğü zaman Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ima ile işaret ile beyan ediyor. Onların anlaşmayı bozduğuna dair anlaşmayı bozduklarını duyunca aleyhissalatü vesselam tekbir getiriyor. Ve aleyhissalatü selam namaza duruyor. Allah'ın huzurunda ibadet etmeye başlıyor. Ve uzun uzun duada bulunmaya başlıyor. Ve hatta o duasında Ya Rabbi Sen bizi kime bırakacaksın? Eğer Sen bizi korumazsan, işte bu çoluk çocuk, bu kadınlar, bu Müslümanların avretleri, yani avretleri dediği, işte arkadan saldırabilme, onların işte Zor anlar yaşayabilme. Bunlar Müslümanlar için çok sıkıntılı olacak ve sen yeryüzünde ibadet edilmeyeceksin. Eğer bu fiyat yok olacak olsa, helak olacak olsa yeryüzünde ibadet edilmeyeceksin. Uzun uzun dualarda bulunuyor, uzun uzun namaz kılıyor. İşte Hz. Huzeyfe diyor, ben Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işte bir burdaya, bir elbiseye büründüğünü ve namazlarda uzun uzun namaz kıldığını, dua ettiğini gördüm." diyor. Aynı şekilde diyor Bedir günü diyor. Bütün Müslümanlar uyurken diyor, sadece bir kişi uyanıktı, o da Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkmış ibadet ediyordu, namaz kılıyordu. İşte aleyhissalatü vesselamün menheci sünneti metodu bu ayete binaen sıkıntılı bir an yaşadı mı namaza durmuş. Tabi bu bizim için çok önemlidir. Çok önemli bir tavsiyedir. Çünkü bizler de eğer Allah'ın dinini hakkıyla yaşayacak olursak, Allah'ın dinine sarılacak olursak, biz de aynı şekilde böyle sıkıntılar yaşayacağız. Böyle belalara düşer olacağız. Özellikle günümüzde tevhide sarılan, hakkıyla la ilahe illallah diyen, tağutları reddeden, tağutun müesseselerini reddeden, Hayatını artık Allah'ın razı olduğu şekilde, tanzim eden, dağutların çizdikleri şekilde değil. Şu yaşta çocuk şöyle bir eğitimden geçecektir, şu yaşta askerliğe iltihak edecektir, şöyle yaşayacaktır, böyle edecektir diye bir proje çizilmiştir. Ve bu proje Allah'ın razı olduğu bir proje değil. Allah'ın kabul ettiği bir proje değil. Allah-u Teala da bizim için proje çizmiş Kur'an-ı Kerim'de. Senin yaşantın, senin her şeyin bana aittir diyor. Senin malın, çoluk çocuğun, ben sana emanet verdim. Malını emanet verdim, nasıl tasarrufta bulunasın diye. Çocuklarını sana emanet verdim, sen onun maliki değilsin. Dolayısıyla benim razı olduğum şekilde onları yeteceksin. O şekilde yaşayacaksın. Hayatına çeki düzen vereceksin. Benim emrettiğim insanlarla dostluk kuracaksın yasakladığım kişilerle düşmanlık yapacaksın. Onlarla dostluk kurmayacaksın. Her şeyimizi Allah Teala belirlemiş. İşte böyle bir hayatı yaşarsa kişi çok sıkıntı çekecektir. Ve Aleyhisselam diyor, <imich gesture> "Seyyati ala ummeti zamanun." Ümmetime öyle bir zaman gelecek ki, "El-kabidu ala dinihi kelkabidu ala'l-cemri." Dinini elinde tutan kişi, dinine sarılan kişi, tıpkı kor ateşi elinde tutan kişi gibidir dine hakıyla sarılacak olursa, bir kısmı vardır ki villalarda din yaşamaya çalışınlar. Zenginlik içerisinde, refah içerisinde, emniyet içerisinde tağutlarla hiçbir sıkıntısı yoktur. Bol bol, affedersiniz göbek büyütür, her şeyi böyle lükstür, rahat bir hayat yaşar ve cennetten konuşur. Cennete girdiğimiz zaman şöyle olacak. Cennete girdiğimiz zaman biz cennetliyiz. Elhamdülillah şefaat edeceğiz. Müritlerimizi geçireceğiz. Şöyledir böyledir. Tabii aleyhissalatü vesselam diyor. Elâ inne sil'atallâhi gâliye. Elâ inne sil'atallâhi cennâ. İyi bilin ki Allah'ın malı çok pahalıdır. Allah'ın malı da cennettir. Pahalıdır. Böyle ucuz değildir. Ayet-i Kerime'de de ik heb een en ik heb een en ik heb een naas en ik heb een naas en ik heb een naas en ik heb een naas en ik qablikum. Daha naas en ik heb een naas en ik heb een naas en basit mi een naas en ik heb een naas en ik Onlara diyor açlık, hastalık, sıkıntı, korku, sıkıntılar diyor belalar. Öyle indi ki diyor başlarına geldi ki sarsıldılar diyor. hatta yaqul er rasul ve'llezina amenu ma'ahu. De şunun ta peygamber ile yanındaki müminler. Peygamberlerde biz biliyoruz ki Uhud Dağı gibi bir bir iman var. Çok yüksek derecede iman var. Etrafındaki havariler, sahabelerde Çok yüksek iman var. Onlar bile o eski peygamberler diyor ümmetleriyle yani o mümin etrafındaki müminlerle beraber dediler ki Mete Nasrullah, Allah'ın yardımı ne zamandır? Öyle bir hale geldiler ki öyle sarsıldılar ki Allah'ın yardımı ne zamandır dediler. Böyle bir durum yaşadılar. İşte o eski ümmetler aleyhissalatü vesselam onları beyan ederken adam getirilirdi diyor bir çukur kazılırdı, içine konurdu Sonra demir bir testere getirilirdi diyor. Kafasına konardı ve ikiye bölünürdü diyor. Ya da demir taraklar getirilirdi. Demir taraklar kemik ile eti birbirinden ayır dedi. Sırf dininden ala koymak için ve onu dininden ala koyamıyorlardı diyor. Etini ile kemiklerini birbirinden böyle ne yapıyorlardı? Ayırıyorlardı. İşkence ederek als je düşünün ateşe atılıyorlar. Ne is het een idam edilmesi bir insanın een zor ölümlerden birisidir ateşte een Bu şekilde müminleri ateşe een ve imanlarından Je İşte een eski ümmetlerin çektikleri sıkıntılar een gelmeden cennete gireceğinizi mi een Bundan dolayı Je een andere keuze. Je een Dinini tutan, dinine sarılan tıpkı kor ateşi elinde tutmuş gibidir. Nasıl ki kor ateşi tutmak ne kadar zorsa, imkansızsa, eli yakıp insanı eziyet ediyorsa, işte gerçekten dine sarılmak da normalde bu kadar eziyet vericidir. Eğer tabi dediğim gibi hakkıyla dine sarılıyorsa, ama bizimki şu anda böyle sıkıntıları çekmediğimiz için biz hakkıyla dine sarılmamışız daha. İşte o hakkıyla dine sarıldığı zaman Dağutlar her bir taraftan bunu kuşatıp, artık zor anlar yaşattırmaya başlayınca yok hapistir, yok işte e ekonomik sıkıntıdır, yok işten atılma, yakalanma, bilmem ne olma, çocuğunu elinden alma şöyledir, böyledir, ailesiyle arası açılıyor, hanımıyla, çocuklarıyla belki akrabasıyla, arkadaşlarıyla, çevresiyle işten atılıyor. Bir sürü sıkıntılar, hapisteki çektiği sıkıntılar gerekirse ölümle de neticelenebiliyor. İşte bu dine sarılma diyor, kor ateş gibidir. Böyle bir sıkıntıda Allah-u Teala ne emrediyor? Bize tavsiye ettiği, sabır, sabır gösterin. Çünkü az bir müddet yani tıpkı oruçlu bir insanın hani sıkıntı duyup da yaz yazın sıcak bir günde meşakkat çekip de ya şurada az bir şey kaldı, biraz daha dayanayım, biraz daha sabredeyim. Güneş battı mı, akşam oldu mu bitiyor. Biraz daha sabır, biraz daha sabır, biraz daha sabır. Bakarsınız ki koca bir gün zaten, gündüzler uzun oluyor. Koca bir gün bitmiştir. Ve iftarını açtığı zaman da bütün o sıkıntısını da ne yapmıştır? Unutmuştur. Aleyhisselatü Vesselam diyor kişinin oruçluğunun iki tane sevinci vardır. Birisi orucunu açtığı zamanki sevincidir. İkincisi de kıyamet gününde o göreceği ecir, o göreceği sevabı Yani sevap ne yapacaktır? Onu sevindirecektir. İşte nasıl ki o sıkıntılar bir anda yok olup bitiyorsa, iftarını açtıktan sonra o günü de oruçlu geçirmiş, Allah'ın razı olduğu ameli işlemiş, İşte bu dünya da aynen böyledir. Oruç bizim için dünyanın nes nesidir? Ufak bir versiyonudur. Oruçta nasıl sabrediyorsa, sonunda bitiyorsa her şey, ya da hamile bir kadını düşünün, Çok sıkıntılar çeker, sancılar çeker. Doğum yaparken ölümü neredeyse defalarca tadar yani bu kadar sıkıntı çeker. Doğum bittikten sonra çocuğunu da kucağına verdikten sonra diyorlar ki bütün sıkıntıyı ne yapıyor? Bir anda unutuyor. İşte bu dünya da böyledir. Ölüm ulaştığı zaman mümine bütün o zorluklar ne oluyor? Bitiyor. Allah'ın mükafatını gördüğü zaman da zaten her şey unutulmuş oluyor. Onun için ne oluyor? Güzel olan amelleri kar olmuş oluyor. Sıkıntısı da yapmış olduğu günahlar oluyor. Evet, demek ki sabır ile ve namaz ile Allah'tan çokça ne yapacağız? Yardım isteyeceğiz ki Allah-u Teala bizi dinimizde sabit kılsın. Çünkü şu anda çok zemin, çok kaygan bir zeminde yürüyoruz. Nice nice Müslümanların mürtedleştiğini Ve her an değiştiğini ne yapıyoruz? Müşahede ediyoruz. Biz kendi nefsimizde bile görebiliyoruz. Bazı günler olur ki müttakî oluruz. Bazı günler olur ki fasıklar gibi oluruz. Hayatımız masyad içerisinde. Ve aleyhissalatü selam diyor bir hadisi şerifinde öyle fitneler olacak ki diyor yakıta elleylül muzlim tıpkı karan, gecenin karanlık parçaları gibi Parça parça gelen karanlijken. Yani insanı böyle hayrete düşüren, şaşırtan, zor duruma düşüren, gecenin karanlığı, zifiri karanlığı gibi fitneler gelecektir diyor. Yusbihur reculü müminen ve yumsi kafiran ve yumsi muminen ve yusbihu kafiran. Kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak akşamlar mümin olarak akşamlar kafir olarak sabahlar Waarbij u die naar huur bij aardig in het dunia, die in een niet toch als bir nog bij zee verschael en dat sata. Had dan die bier dunia nog bij zee, seconde doe je doem dan naar part die in een sata. Wel la ilaha illallah üzere, o iman üzere yaşayabilmemiz için ja, ja, kılmamız, ja, ja, gerekiyor ki felaha ulaşalım evet ondan sonra Allah-u Teala İsrail oğullarından bahsediyor İsrail oğulları bunlar Yahudi şu anki tanıdığımız Yahudiler bunların asılları yani Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen o nesil tabi bunlar zamanında Allah-u Teala onlara çok nimetler vermiş, peygamberler göndermiş hak yolu göstermiş onlara çok fırsatlar vermiş imkanlar vermiş fakat Çokça Allah'a isyan etmişler, baş kaldırmışlar, nimeti nimete karşı lan bulunmuşlar, şükredeceklere lan köllikte bulunmuşlar. Allahü Teala onlardan uzun uzun anlatıyor. Anlatmasının sebebi nedir? Bize hikaye olsun mu? İşte teselli olmak için oturduğumuz meclislerde çay çayı yudumlarken işte vay be nasıl hikayeler varmış. Anlatmak için mi yoksa onlara benzememek için mi? Isch je precies ondervan zeggen wat je chten. Jonge Aliye S. D.ur laat de bijeenen samen van vóór jullie schipperen Siz ümmetlere, Bizler de onlara benzememek için Allahu Teala bizlere hasletlerini, kötü olan durumlarını anlatıyor. Ta ki biz de sakınalım. Evet ayette buyuruyor: beni İsraîle, ni'meti "Ey Beni İsrail'e, uzkurû ni'metîllezî ene'amtu aleikum." Ey İsrailoğulları, Allah'ın size vermiş olduğu nimetleri hatırlayın. Allahu Teala sizlere çok büyük nimetler vermişti. Tabi Joodineren sisselen Allah Taala. Genumze kwader kelen. Buiten Joodineren dae mee. Schikte sisselen jor Allah. Sisselen jor. Ey Joodineren. Allahun sijze verdi nitemteri hatteyin. Nedir o nitemter? En biuik nitemte hij chypesis. Ki iman nitemte der. Allah Taala onnara imanu wachtjedij. Allah Taala onnara pejembeller gonderdij. Onnarje pejembel. Tawrati in indirdi. indirdij. Ingeri indirdij. Evet şeriatlar indirdi onlar için. Sonra onları işte başka kavimlerden kurtardı. Mesela Firavundan ve onun zulmünden kurtardı. Başka kavimlerin tasallutundan kurtardı. İleride gelecek ayetlerde çölde kaldıkları zaman nimetlendirdi. Susuz kalınca su verdi. Yiyeceksiz kalınca yiyecek verdi. O güneşin altında onları koruyacak bulut verdi. Bir sürü nimet. İşte bu nimetlerimi hatırlayın. Nankörlijk yapmayın. Ve enni faddaltukum alel alamin. Ve ben sizleri alemlere faziletli kılmıştım. Allah'ın ikramiyle onlara bu imanı bahşedince, Tevrat'ı indirince, peygamber gönderince aslında bütün alemlere karşı şerefli kılmıştı. Nasıl ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti şu anda en şerefli ümmet ise allah Teala bu ümmet için ne diyor? Kuntum hayra ummettin ukrijet lin nas in sanar arasandach en hayırlı loom met senes. De solaf en demizen ummettie, al het en hayırlı en higher loom metter. Natten en higher loom met tabi shoes fatler torpil falan yok. Taamuruna bil marufi wat een hona aan Marufu emmerder munkerdenia sachlarsenes. Allah en emmert hem yapar hem de emredersiniz. Kötü olan şeylerden uzaklaşır, insanları da uzaklaştırırsınız, yasaklarsınız. Ve tu'minune billahvi de Allah'a iman edersiniz. İşte bu sıfatlarınızdan dolayı sizler bu ümmetler arasında en hayırlı ümmetsiniz. Evet işte İsrailoğulları da böyle ne yapılmıştı? Allah onları faziletli bir ümmet kılmıştı. Diğer ümmetler arasında, kafir olan o ümmetler arasında İsrailoğullarına Allah Teala değer vermişti. İşte bunu hatırlayın. Bu nimetimi nimetime karşılığında küfürde bulunmayın. Vettaqu yomen ve öyle bir günden çekinin, Korkunuz ki ey İsrailoğulları, aynı şekilde bütün Müslümanlara da hitaptır. Vettaqu yomen la tejzi nefsun an nefsin şey'an. Öyle bir günden korkun ki o gün hiçbir nefsin hiçbir nefse yararı olmayacaktır. Fayda veremeyecektir. وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ Aracılık, şefaat kabul edilmeyecek o gün. Bir torpildir, aracı olayım. Kesinlikle böyle bir şey geçmez. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ Hiç kimseden de bedel kabul edilmeyecektir. Ya şunu kurtarayım, para vereyim, altın, imkan. Dünyada yapıldığı gibi. Hakime para verilir, suçlu adam çıkartılır. Böyle bir şey yok Ahirette. وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Ve yardım da edilmeyecekler. Böyle bir günden korkun. Böyle bir günden çekinin. Kimsenin torpil yapamayacağı, kimsenin kimseyi kurtaramayacağı. Yine bu, allah Teala bu durumu, bu sahneyi başka ayetinde şöyle tasvir ediyor. وَلَا يَسْأَلُ hamimun حَميمٌ حَم۪يمًا O gün diyor samimi dost, Samimi olduğu kişiyi sormayacaktır. Dünyada çok samimi olduğu, bu eşi olabilir, babası, kardeşi, çocuğu olabilir, yakın böyle çok sevdiği arkadaşı olabilir. O gün bu dostlar birbirlerini kesinlikle diyor, sormazlar. Ne olduğu, hali nedir? Kimse kimseyi sormayacaktır. Yubassarûnehum Birbirlerine de gösterilecekler, Allah da gösterecek. Bir bakacak kardeşi, bir bakacak babası, annesi, Samimi arkadaşı, tanıdıklar orada, allah Maar wat is het voor een wereld? Wat is het voor een wereld? Wat is het voor een wereld? Wat is het voor een kendilarni Wat is het voor een wereld? ''Çocuklarını feda etmeye hazırlar.'' diyor. ''Eğer kurtuluyorsam, çocuklarımı feda ederek feda etmeye hazırım. Tamam, çocuklarımı cehenneme atın, yeter ki ben kurtulayım.'' Düşünün ki mesela suya düşmüş bir baba ve çocuğu, ne yapıyor? Çocuğu ayaklarının altına alıyor, üstüne basıyor ki, ''Ben boğulmayayım, çocuk boğulsun, ben kurtulayım.'' şeklinde. Böyle bir şey tasavvur edilir mi? Dünyada tasavvur edilmez. Bir baba gerekirse boğulur çocuğunu kurtarmak için. Yani uğraşır. Bunu çok duyarız haberlerde. İşte bir çocuğu suya düştü. Babası arkasından atladı kurtarayım derken ikisi de boğuldular gibi şeyler duyarız. Merhametten, şefkatten. Ama o merhamet demek ki kıyamet gününde o dehşetli o anda yok oluyor. Oğlunu feda etmeye hazırdır. Ve sahibihi ve ahihi eşini feda etmeye hazır. Tamam alın Hanımı da cehenneme atın, yeter ki beni işte kurtarın diye. Hanımı feda etmeye de hazır. Tamam, feda edin. Ve ahijhi, kardeşini de feda etmeye hazır. Yeter ki ben kurtulayım. Ve fasîletihilleti tu'vihi. Onu koruyan aşireti, kabilesi, zamanda korumuş olan, iyilikte bulunmuş olan, kim varsa hepsini feda etmeye hazırdır. Women fil الْأَرْضِ جَمِيعًا jereus in de kibetun herkesi fedat me hazarder. Je telkie van kortonijn, de kimonososon heb ze fedat osundia, onore fedat me hazarder. Women evet. fil arti jameean, femayunji, de taki, kendi si kortosun, amaned uralatala ken la kessinikna, kimse kimse bela hardjama ejector, fedat de Cehennem, laza alevli olan bir ateş vardır. Onu bekleyen o mücrim. Nasıl bir ateş? Öyle bir ateş ki nezza'aten lişeve deriyi soyup alıyor. İnsanın üzerindeki derisini bir anda soyup alıyor. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cehennemin ateşi öyle şiddetli bir ateş ki diyor bir göz kırpmasında cehennemlik olan kişinin derisi yetmiş defa yenileniyor. 70 defa pişiyor, soyuluyor, bir daha allah Teala ne yapıyor? Yeniliyor. Ta ki azabı tatsın. Böyle bir saniyeden daha az bir vakitte 70 defa ne oluyor deri? Ne oluyor? Değişiyor. Düşünün yani bu dünyada bazen görürüz ve hatta biz de yaşamışızdır. En ufak şöyle bir parmağımız, bir elimiz yanacak olsa, kaynamış olan bir su, bir süt dökülecek olsa hemen deri işte şişer, soyunmaya başlar. Azap çekmeye başlarız. Ufak bir şey olsa acısından duramayız. Soğuk suya batırdığımız zaman bir nevi biraz duru çektiğimiz zaman resmen yanıyor. Bu düşünün ki şöyle biraz değmesiyle bu dünya şeyi suyu. Bir de cehennem bu dünyanın ateşinin yetmiş mislidir. Böyle bir ateş var diyor. Derileri soyup alan. Ted'u men edbere ve tevelle. Yüzünü çeviren. Kur'an'a sırtını çeviren, İslam'a sırtını çevirenleri davet eder. Gel bakayım, seni bekliyorum. Dört gözle seni bekliyordum, neredesin? Sen dünyada sırt mı çevirmiştin? İşte senin barınan yerin burasıdır. Onları davet eder, onları bekler diyor. Onları kapar. وَجَمَعَ <gülüyor> فَأَوْعَ Bir de sürekli mal toplar ve fakirlerin hakkını vermez. Yani mal biriktirir, İnfak etmez, zekat vermez, Allah'ın hakkını gözetlemez. Yani hedefi her şey nedir? Mal toplama. Günümüzün müşriklerinde olduğu gibi. Günümüzün müşriklerinde gözünü artık mal hırsı öyle bir bürümüş ki, başka bir şey düşünemiyor. Mal için babasını bile satabiliyorum. Yeter ki o parayı kazanayım. O kadar haris oluyor ki nasıl, affedersiniz bir köpek bir kemik için ne kadar hırslı ise, bir kemik, kemiği çektiğiniz zaman köpeğin önünde saldırıp onu elde etmek için mücadele veriyorsa bir milyon için, iki milyon için böyle hırslı olan insanlar vardır. İki milyon için arkadaşını silecek insanlar vardır. Bu kadar hırslı. İşte bu gibi kimselerin barınağı, cehennem işte onları bekliyor diyor. Onların yeridir diyor. Bana düşkün olan, Kur'an'a sırtını çevirmiş olan, dünyaya ve dünyanın lezzetlerine dalmış olan kişilere ne? Dit is de cehennem hazırlewt. Weiz necceynakum min al-i Fir'auna yesumunakum su'el azaaf. Biz sizeleri Fir'aundan koruduk diyor. Sizlere en kötü azabot attırıyorlardı. Ne yapıyordu Fir'aun? Yuzabbihune <gülüyor> ebnâekum ve yestahyune nisaekum. Erkeklerinizi boğazlıyor, kadınlarınızı serbest bırakıyor, hayatsizlaştırıyordu. Ve fî zâlikum belâum min rabbikum azîm ve fîzâlikum. Rabbiniz tarafından size böyle büyük bir bela gelmişti. Allah size bela olarak vermişti. Rivadetlere göre Firavun bir gülüya görüyor. Ve o rüyasında İsrail bir çocuğun işte arşını kırdığını ve altından çektiğini buna benzer bir şey görüyor. Onu müneccimlere yani göpten haber veren işte kahinlere sorunca diyorlar ki bunun tefsiri İsrail bir çocuk gelecek. Ve o çocuk senin mülkünü elinden alacak. Arşını elinden alacak ve yok olacak yani senin mülkün. Otoriten yok olacak. Deyince bu da düşünür ne yapayım peki arşımı muhafaza etmek için günümüzün tağutları, kendi sistemlerini kendi tağuti durumlarını korumak için nasıl hani Müslümanları kıyıp geçiyorlarsa zindanlara tokuyorlarsa Firavun da aynı şekilde düşündü Ve dedi ki bunların erkeklerini ne yapacağız? Kıyımdan geçireceğiz, yok edeceğiz. Böyle bir karar alıyor ve bu kararı telfiz ediyor. İsrail oğullarından doğan bütün çocukları artık katledin, öldürün. Ve o günden sonra başlıyorlar artık kıymaya. Ne kadar çocuk doğuyorsa hepsini katlediyorlar daha bebekken. Onları öldürmeye başlıyorlar, Kadınlara kalıyor. Tabii kadınları da köle, cariye gibi... Her türlü yani bu şekilde kullanıyorlar, onlarla fuhuş yapıyorlar yani çok çok kötü bir vaziyet yaşıyorlar. Ta işte Hazreti Musa ne kadar allah Teala bir şekilde ne yapıyor onu muhafaza ediyor. Hem de firavunun sarayında büyütüyor allah Teala. Hem de onun parasıyla allah Teala öyle bir plan kuruyor ki sen ondan mı kaçıyordun hem de senin sarayında büyüteceğim. Yakîdû ya kîde ve akîdû kîde diyor. Onlar planlar kurarlar, projeler çizerler. Ama benim de planlarım var, benim de tuzağım var bu kafirlere. İşte Allahü Teala bu tuzağa başına geçirdi ve kendi eliyle sarayında yetiştirmeye başladı. Sarayını elinden alacak, arşını yok edecek. Hazreti Musa'yı sarayında yetiştirdi, hem de ücretini de ödüyordu. Çünkü hiç kimsenin sütünü kabul etmezken sadece annesinin sütünü kabul edince işte firavun dedi ki bu kadına söyleyin ona günlük para verelim ücret verelim her gün gelip emzirsin çekip gitsin. Annesi de her gün gelip Hazreti Musa'yı emziriyor, seviyor, bakımını yapıyor. Hasretini gidereyor, çekip gidiyordu. Aynı şekilde ücretini dağılıyor. Bol bol ücret alıyor. Hem çocuğunu görüyor hem de ücretini alıyor. Çocuk da ne yapıyor? Firavun'un sarayında Büyüyor. İşte böyle bir Rabbimiz var Celle Celaluhu. Biz ona tevekkül edersek Allah-u Teala kafirlerin planlarını bertaraf edecektir. Başlarına geçirecektir. Böyle yüce bir Allah'ımız var. Yeter ki biz hakkıyla tevekkül edelim. Hakkıyla iman edelim. İşte Allah-u Teala sizleri diyor o Firavundan ve zulmünden kurtarmıştı diyor. Daha sonra Hazreti Musa işte İsrailoğullarını alıp Firavunun zulmünden kurtarıyor.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 Ve Firavun ve askerleri ne olmuştu? O suda boğulmuşlardı. Sizleri Als je Bunu hatırlayın. Ve entum kijkt, ve sizler de böyle burg durdunuz diyor. Bu dat je naar de Suda-burg kijkt, zie je dat je naar de Suda-burg kijkt, zie dat je naar de suda Onla konuşmak için ona vahyetmek için 40 gün kavminden ayrılıyor. Önce 30 gündü Allah Teala imtihan için 10 gün daha uzattırıyor süreyi. 30 gün deyince ben 30 günlüğüne Allah Teala ile görüşmeye gidiyorum. Deyince Hazreti Musa gidiyor 30 gün tamamlanıyor 31. günde diyorlar ki Hazreti Musa gelmedi. 32. gün Hazreti Musa gelmedi. Bunlar hemen çek ve şüpheye giriyorlar. Aha diyorlar, Hazreti Musa her bizi sattı. Arkamızdan vurdu, çekti gitti bıraktı bizi. Ne haliniz varsa çölde kalıyorlar, ne haliniz varsa görün gibi bir haldeyiz. Çekti gitti, o zaman ne yapacağız, ne edeceğiz? Bu endişe içerisindeyken, ondan sonra Samiri adında bir hain bir şahsiyet çıkıyor. Ve diyor ki size çözümü buldum diyor. Bundan sonra diyor, buzaya tapacağız diyor. Allah-u Teala'ya değil, buzaya tapacağız. Onu vasıta kılacağız. Hazreti Musa aslında bize buzaya yapacaktı ama unuttu diyor. Ama ben hatırlıyorum, böyle bir şey vardı diyor. Siz elinizdeki bütün altınları, gümüşleri ne varsa getirin. Onları eritelim, ondan buzaya yapalım. O ahmak insanlar da çoğunluk tabi buna tabi oluyorlar. Altınları getiriyorlar, süs eşyalarını, gümüşleri getiriyorlar ve onları eritip onlara buzağı yapıyor. Rüzgar estiği zaman, affedersiniz arkasından estiği bir ağzından böyle böğürür gibi ses çıkaran bir buzağı yapıyor ve onlar da ibadet etmeye başlıyorlar buna. Tabii Hazreti Harun itiraz ediyor, karşı çıkıyor, bunlarla mücadele ediyor fakat öldürme derecesine gelince çekiniyor, korkuyor. Daha sonra Allahuteala işte 40 güne tamamlayınca Hazreti Musa'nın şeyini görüşmesiniz. geri dönünce kavmine elinde levhalarla işte vahiy ile gelirken bir bakıyor. Subhanallah İsrail oğulları bu uzaya tapmaya başlamış. Ve tabii ilk sorguladığı kişi Hazreti Harun. Hemen ona gidiyor sakalından tutuyor. Ne yaptın sen diyor bu kavmim nasıl diyor böyle sapıttı bunlara izin verdin.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 Ve alimler diyorlar ki var bir misal, daha parçaları diyor, denizin suyundan kurumamıştı ki diyor hemen buzağı yaptılar ve başladılar. Daha dündü işte Kızıl Deniz yarılmıştı, kurtulmuştunuz, o büyük mucizeyi görmüştünüz, ertesi güne tapmaya başladınız. Ne çabuk döndünüz. Burada bizim için de aslında ders var, ibretlik var. Yani hani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mefat ettiği zaman Bazı sahabeler böyle şaşırıp kaldılar. Hatta Hazreti Ömer gibi bir şahsiyet öyle bir üzüldü, öyle bir sarsıldı ki vallahi Muhammed Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha ölmemiştir. Böyle diyeni dişitecek olursam kafasını keserim. Kesinlikle ölmemiştir. <gülüyor> o sadece aynen Hazreti Musa ile nasıl görüşme yaptıysa ya da Hazreti İsa gökyüzüne çekildiyse Resulullah Efendimiz'in durumu böyledir. Gelecek münafıkları öldürecek. Kesinlikle böyle bir şey söylememeli diye yani öyle bir üzülmüş, öyle bir sarsılmış ki Hazreti Ömer ne dediğini bilmiyor. Yani. O esnada Hazreti Ebubekir ne yaptı? Bu vaziyeti görünce en olgun olarak Hazreti Ebu Bekir davrandı. Yüksek bir yere çıktı ve hutbe verdi. Hamd ve salat getirdikten sonra dedi ki: "Ey müminler,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 en feit en dat en je je hebt gehoord, is dat je je hebt gehoord. Je hebt gehoord dat je je hebt gehoord. Je hebt gehoord je hebt gehoord hebt gehoord dat je hebt gehoord dat je je hebt ja, hebben Terug of is we Atraf een aandrijden de syke-zof Biri hun v Antonioil aangmakendoor, we hebben Kustum Ms onze twit, alsie mostrar je deertas ik de th seg dat jij te destruction. Shir Asíus... Je staat de token świadomlijk dat ze niet BYL etenteren datinde insan te laten zien... een Oderizien was gelegd kon. Dhulullah heeft er jij visualize hem de onlar Allah'i severler. Böyle güzel kavim getirecek. Layık olan kavim getirecek. Hem Allah'i severler hem de Allah onları sever. Aynı şekilde vasıflar nedir? Yucahidune fisebilillah. Bir de bunlar Allah yolunda da cihad ederler. Oturmazlar. Her şeylerini feda ederler. Allah yolunda cihad ederler. O değerli olan şeylerini Allah'a feda ederler. Je moet je in 7 dagen kijken, want je in de sandalen, maar je kunt je niet vinden in de sandalen, je kunt je niet vinden in de sandalen. Je kunt je niet vinden in de sandalen, je allah je niet vinden in sandar muftaj je kunt je niet vinden in de sandalen, je kunt Veiz ve'adden Musar bayne leyleten, thummet tekhezzum el iclen min ba'di ve entum zalimun. Kork gün diyor Musa'ya diyor, vaatte bulunduk diyor. Ve siz zalimce diyor, nefsinize zulmederek ne yaptınız? Buza'yı diyor, ilah edindiniz diyor. Thumma afavune hankum min ba'di zelik. Sonra bundan sonra diyor Allah-u Teala sizleri de affetti diyor. Tövbe ettiniz Töbenizi kabul etti, sizleri affettiniz. Niye? Leallekum teşkurun, umulur ki şükredersiniz. Tamam, Allah-u Teala görmezlikten geldiği bir hataydı. Ama bu hataları tekrarlıyorsunuz. Veiz eteyne Muser kitabe vel furkana leallekum tehtedun. Biz Musa'ya kitabı ve furkanı verdik ki, umulur ki hidayet bulasınız. Yani Tevrat'ı verdik. Hakkı batılı, batıldan ayıran, size doğru yolu gösterecek ne yaptık? Kurkan'ı, kitabı verdik. Umulur ki ne? Hidayet bulasınız diye böyle bir nimette bulunduk. Ve itkâle Musa li kavmi ye kavmi innekum zanamtum enfusakum Hani Musa diyor kavmin ne dedi ki ey kavmim, siz kendi nefislerinize zulmettiniz. Allah'a ortak koştunuz. Niye? Bittikâdikumun ucla bu zayı ilah edinmekle en de minister Sizi de yaratan Allah'a tövbe edin. van de Nefislerinizi öldürün. de minister Musa emretmişti. minister van de minister van Bu Rabbiniz tarafından daha hayırlıdır. van de minister van de minister van de minister van de minister van de minister van de minister van de minister van de Taptaktan sonra Allahu Teala bunlara ceza vermişti, şirk koşmaları sebebiyle ve bunların cezası Allahu Teala bir bazı riv değişik rivayetler var. Bir rivayette işte o buzaya tapan kimseler dizilecekler böyle oturacaklar, tapmayan kimseler ne yapacaklar kılıcı çekip bunlara saldırıp bunları parçalayacaklar öldürecekler. Başka bir rivayette, karanlık bir günde, fırtınanın olduğu karanlık, böyle bir gecede kılıçlarla birbirlerine saldıracaklar. Ve birbirlerini doğrayacaklar. Kim kimi öldürürse ve rivayetlere göre böyle karanlık bir gecede, fırtınalı karanlık bir gecede birbirlerine saldırıyorlar. Kim kime vurduğu belli değil o karanlıkta. Kimin kılıcı kime değiyorsa sabaha Çıktıkları zaman bir bakıyorlar ki 70.000'e yakın insan ölüyor. O şeyden o böyle bir kıyım yaşanıyor. Bunun sebebi neydi? Uzaya tapmaları sebebiyle. Ve Allah-u Teala ne yaptı? Tövbe ettikleri için bir daha o öldürülen kimseleri ne yaptı? Diriltti. Allah'ın böyle bir şeyi vardı, mükafatı vardı. Böyle bir mucizesi görüldü. Allah-u Teala o öldürülen kimseleri de ne yaptı? Diriltti.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 sebat göstermeyen, şükretmeyen, hep Allah'a isyan eden ve öyle bir hale geldiler ki, ya Musa dediler Allah'a bize gösterirsen iman ederiz. Göstermezsen iman etmeyiz. Nasıl bir kavim? Bundan dolayı Aleyhisselatü Vesselam diyor Allah diyor kardeşim Musa'ya rahmet etsin diyor. O kadar çok sabretti ki diyor İsrail İsrailoğullarının bu çirkefliğine karşı, bu akılsızca durumlarına karşı. Gerçekten Hazreti Musa çok sabretmiş, çok çile çekmiş ve bundan dolayı Ulul Azim peygamberi olmuş. Azim sahibi, büyük peygamberlerden. Çünkü çok çektirmişler Hz. Musa'ya. Düşünün allah Teala'yı görmedikçe diyorlar iman etmeyeceğiz. Ya bu kadar mucize gördünüz, Tevrat inmiş, allah Teala bu kadar nimet vermiş size. Daha bunlar yetmiyor bir de yok. Biz iman etmeyeceğiz ya Musa. allah Teala bize göstermedikçe Yok şöyle etmedikçe ayetleri tabii inşallah gelecek derslerimizde göreceğiz. O kadar çok isyan ediyorlar ki, o kadar çok şey talep ediyorlar ki ve en son zaten böyle rezil-i rüsvay bir halde o çölde yaşıyorlar. Hazreti Musa'yı da isyan edince gidip cihat da etmiyorlar Kenan bölgesine girmek için Filistin'e. ileride gelecek, en son diyorlar git seninle Rabbin savaşın. Eğer kazanacak olursanız biz de gireriz. Yok yenilirseniz zaten biz burada oturduğumuz yerde oturuyoruz. Böyle bir kavim artık tasavur edin. Rabbim bizleri onların ahlakından uzak tutsun. Gerçekten bu çok kötü bir ahlaktır. Bizde bulunmaması gereken bir ahlak. Ve ahiru da'vanan elhamdülillahi rabbil alamin Subhaneke Allahümme bi hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ent. Estağfirüke ve teğfirüke.